İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri. Günaydın. Merhabalar. Günaydın. Merhaba. Günaydın. Merhaba Özdeş, Merhaba Ruby. Herkese merhaba. merhaba. Haftanın karikatürlerinde bu sefer kahkahalardan kırılacağımız şeyler var. İyi e, vallahi bayram öncesi içtiyse sizleri bir nebze e, hani kahkahadan kırmak değil ama gülümsetecek e, karikatür aradım. o kadar fazla sayıda çıktı ki gerçekten de e, seçimde e, biraz zorlandı. E, i̇lk olarak Aslı Alpar'ın iki karikatürüyle başlamak istiyorum. Hani bu yılın başında hatırlayacaksınız e, Aslı programımıza konuk olmuştu. Hmm. Kafa dergisinde e, çiziyor kendisi. Aynı zamanda sıkı da bir e, aktivist. E, Instagram sayfasının çokça e, takipçisi var. Fakat asla Alper ne olursa olsun bir türlü mutlu olamayanlardan. Yani o bir memnuniyetsiz. E, bu kez de geçen hafta kabul edilen yasalara fena e, hale takmış. E, geçen hafta e, ilk olarak e, hayvanları koruma kanununda değişiklik hmm. öngören Teklif Meclis Genel Kurulu'nda e, kabul edilmiş ve yasalaşmıştı. Şimdi yeni değişikliğe göre bundan böyle hayvanlar mal ya da eşya olarak değil can statüsünde değerlendirilecek. E, hayvanlara karşı işlenen suçlara da hapis cezalarının e, cezası bile verilebilecekmiş. Örneğin bir evcil hayvanı kasten öldürene 4 yıla kadar hapis e, cezası verilebilecekmiş. Ama aslında yine de memnun değil. İki bugüne tüm hayvan halkları, savuc savunucularının emeği boşa gitti diyor. Hayvanların kanı yerde kaldı diyor. Katillere ve hayvanlar üzerinden rant edenlere gün doğdu diyor. Karikün, karikatüründe de e, kedilerin çok sayıda kedisi var biliyorum. Kedilerinden birini konuşturmuş aslında. Şöyle diyor Aslı'nın kedisi. Kanun çıkmış artık bizi kanunen öldürecekler. Şimdi ben Aslı'ya inanıyorum açıkçası. Galiba bu kanun hayvanlar için pek iyi olmadı diye bir yorumda bulunacağım naçizane. Evet, niye öyle bir kanun çıktı acaba? Yani sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini falan da kesinlikle almamışlar ya da başkanlar. Gerek yok ki onlara yani. İşte görüyorsunuz mesela Aslı Alpar sivil toplum kuruluş temsilcisi bakın nerelere götürecek işi. Değil mi? Evet. E, Aslının itiraz ettiği bir diğer e, husus. Geçen hafta yine meclisten geçen dördüncü yargı paketindeki e, çocuğa istismar suçlarında somut delil aranacak e, şeklindeki 13. madde. E, bu maddenin çocuk hakları savunucuları ve hukukçuların tüm mücadelesine karşı e, meclisten geçmiş olmasını oldukça anlamlı e, ve bence de e, çok duygusal bir karikatürle eleştirmiş aslında. E, bu karikatürün başrolünde e, çok tanıdığınız bir e, e, karakter var. E, daha doğrusu bir kuş bu, bir, bir leylek. E, leylekler ne yapar? E, tabii ki postacılık yapıyorlar. Yani ailelere bebek dağıtırlar. E, ben öyle düşünüyorum. E, öğrendim bana öyle anlatmışlardı küçükken hala da inanıyorum işte Aslı Alpar'ın de göreve çıkmış uzun gagasına astığı kundağın içindeki yeni doğmuş bebeği mutlu ailesine teslim edecek bulutların arasında uçuyor fakat biraz üzgün leyleğimiz hatta fazlasıyla üzgün diyeceğim çünkü gözlerinden de yaşlar boşalıyor kundakta sakin sakin uyumakta olan bebeğe de izahat veriyor Türkiye'yi pas geçeceğiz güzel çocuk diyor. Yani yine asla para göre bu yasayla birlikte Türkiye bu bebek için güvenli olmaktan çıkmış. Karikatürcü mantığı. Evet. Başka Ve, bir e, şey. Toplum kuruluşlarının temsilcilerinin alınmaması, böyle bir istisna yapıp e, kara kuvvetleri mensuplarınınkini alsalardı maşallah iyi toplum olmuyor silahlı toplum şeylerini alabilirlerdi bu güzel bir öneri gerçekten e, ilginç yararlı. bir öneri kimleri anlayamadım avcıları abi evet. av avcıları çok severim ama evet ya avcılar olsaydı hakikaten iyi olurdu bu hayvanatları şeyinde değil mi onlar bizi koruyorlar zaten e, masallarda falan da öyle değil mi kırmızı başlıklı kızda falan hep avcı kurtarır bizi Evet. Küçük kızı da. Konuyu değiştirdim galiba değil mi? <gülüyor> Saptırdım. <gülüyor> <Peki>. <gülüyor> Şimdi bakın e, Türkiye'de kanunlar gayet iyi işliyor. En güzel örneğini geçen hafta içinde gördük ve yaşadık. E, onun için hiç sesimizi çıkarmayalım. E, Lütük Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Halk TV'de müzisyenlere destek için düzenlenen gecede Hilmi Yarayıcı'nın seslendirdiği e, o CEMO Türküsü'nün örgüt propagandası olduğunu ileri sürdü ve kanala %3 idari para 3 kez de program durdurma cezası verdi. Rütük cezanın gerekçesi olarak da CEMO Türküsü ile ilgili Cumhuriyet ve e, CNN Türk'te 10 yıl önce Anadolu Ajansı'nda ise 2016'da çıkan haberlere gönderme yaptı. Var mı buna bir itirazınız? Yok, daha Ses da yok. <gülüyor> <Lazımdır. Evet. gülüyor> Şimdi karikatürcü Akta Saydut, e, nedense Rütük'ün bu kararı üzerine oldukça abartılı bir karikatür çizdi bence. Karikatürde bir televizyon cihazı görüyoruz, e, alıcısı. Pek çoğumuzun evlerinde olduğu gibi e, bir mobilyanın üzerine yerleştirilmiş. Kumandası da hemen yanı başında, mobilyanın üstünde. Fakat televizyon açık değil ya da belki açık ama ekran karan yani simsiyah bir ekran görüyoruz karikatürde. Kontrol edip böyle açmaya çalışmak falan o da mümkün değil. Çünkü yaklaşıp kumandayı alarak televizyon cihazını açmak isterseniz yaklaşamıyorsunuz. Zira odada televizyonun bulunduğu bölüme geçmek yasak. Yasaklanmış hani kriminal vakalarda olduğu gibi. Televizyon cihazının çevresine sarı bir bant çekilmiş. O bandın üzerinde de zaten olay yeri girilmez diye e, yazılıyor, Yazıl, yazılmış. Bana karikatür bir abartı sanatıdır derler ama Aktaf Saygut bence biraz fazla abartmış. Yani A TV ekranı karartılsa da diğer kanallar açıktır herhalde. Yani Kimse çıkıp A Haber kanalını e, seyretmemizi engellemeyecektir zannetmiyorum. Öyle değil mi? Ne kanalı? Ah, haber. <gülüyor> ah, ah. Siz öyle bir kanaldan haberdar değil misiniz yoksa? Haber kanalından mı? Ben... Var evet birkaç tane. Evet. Kanalı bir de Kanal İstanbul. diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Biz yine... Şanslıyız. Bakın Hollanda'da bazı gazetecilerin sakıncalı haber yapmaları çok daha etkin önlemlerle engellenebiliyor. Bunu da biliyoruz aslında yabancısı değiliz ama e, Hollandalı gazeteci Peter De Vries e, geçen hafta Amsterdam'da e, katıldığı televizyon programından çıktığı sırada çıkarken e, silahlı saldırıya uğramış. kafasından vurulan araştırmacı gazeteci ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış hala da hayati tehlikesi sürüyormuş bildiğim kadarıyla Devrais Hollanda'nın yeraltı dünyası ile ilgili yaptığı haberler nedeniyle sayısız ölüm tehdidi almış bugüne kadar ancak buna rağmen devletten koruma almayı da reddetmiş. Ee, Hollanda kralı Willem Alexander ise De Vries'in kurulmasından sonra bu demokrasiye karşı yapılmış bir saldırıdır. Demiş hemen. Ee, yine bir Hollandalı gazeteci ve aynı zamanda karikatürcü Jair Royards e, kocaman bir tabanca namlusu çizmiş. E, o namlunun içinden de e, içeri doğru giren bir gazeteci görüyoruz. Gazetecinin elindeki el feneriyle e, karanlıktaki e, namlunun içini aydınlatmaya çalıştığını görüyoruz bu karikatürde. Işığın vurduğu yerde ise e, truth yani gerçek yazısı var. E, onun altında da bir yok yani içeriye doğru ilerledikçe karanlığa doğru gerçeğe kavuşacaksınız. Yani e, gerçeği öğrenmesi için e, gazetecinin e, daha içerilere silahın ta iç kısımlarına kadar ilerlemesi gerekecek belki o zaman namluyu tutan elin kime ait olduğunu falan öğrenebilecek. Fakat bu da bana çok tehlikeli bir yolculukmuş gibi geldi ya. Silah tutan el aniden bir tetiği çekerse falan, hafızanızda yani düşünebiliyor musunuz? Hayır. Ya. Evet. Peki tamam. Şimdi ben sizin içinizi çok ferahlatacak, çok rahatlatacak bir müjde vereceğim. İşte. Amerika Birleşik Devletleri Demokrat Parti Senatörü Ron Johnson geçen hafta kendisinin bir iklim inkarcısı olmadığını beyan etmiş. Ya. Çok sevindim. Ee, fakat, fakat bir dakika, iklim krizinin de bir saçmalık olduğunu düşündüğünü de söylemeden edememiş. Şimdi e, demok, e, Demokrat Parti mi, Cumhuriyet mi? Bu da pek şey olamadım galiba. Cumhuriyet Demokrat, Parti. Demokrat. Demokrat. Demokrat Parti, evet. Demokrat Partisi 117. Kongresinde iklim değişikliğinin gayet doğal bir süreç olduğunu... Ve bizim buna e, alışmamız, intibak etmemiz gerektiğini söylemiş. Evet, <gülüyor> müjde bu. Şimdi senatörün bu sözleri üzerine de kontur point e, oluşumu için çizen e, Rob Rogers, e, usta karikatürcü Rob Rogers, e, şöyle bir karikatür e, çizgitirmiş hemen. Karikatürde e, tamamen çorak bir arazide Böyle çöle dönmüş neredeyse. Sürünmekte olan iki kişi görüyoruz. İkisi de perişan vaziyette. Biri tamamen yığılmış. Diğeri ise dizleri üzerinde sürünerek ilerlemeye çabalıyor. Öyle sürünürken de bir yandan arkadaşına sesleniyor. Bu gidişle diyor iklim inkarcı, inkarcıları toplantısına geç kalabiliriz Krem diyor. Arkadaşından ses gelmeyince de bir şeyle sesleniyor. Klem? Şimdi Klem, bırakın geç kalmayı. Toplantının notlarını bile okuyamayacak halde. Galiba ruhunu teslim etmiş. Çok anlamlı bir karikatür çizmiş Rob Rogers. Senatör Ron Johnson'ın sözleri üzerine. Evet. Şimdi geçen haftanın şüphesiz en mutlu insanlarından biri Boris Johnson'dı. Her ne kadar son anda belki biraz üzüldüyse de Danimarka'yı oldukça tartışmalı bir penaltıyla geçen İngiltere tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finalist oldu. Finali ise biliyorsunuz dün gece Wembley'de e, oynandı ve maalesef İngilizler e, penaltı atışları sonucuyla kupayı, kupayı kaybettiler. E, şimdi e, yarı final ve final maçlarının 60 bin üzerinde seyirci tarafından e, izlendiği söylendi yazıldı gazetelerde siz de bunu dile getirdiniz sıkça. E, üstelik dün akşam maçı da izledim. E, görüntülerden gördüğü kadarıyla yani maske sayısı hemen hemen yok kadar azdı yani bir iki e, kişi de vardı İtalya Cumhurbaşkanı galiba oradaydı maskeliydi e, birkaç görevlinin maskesi vardı fakat onun dışında işte lebanep e, dolu stadyumda maske yoktu mesafe deseniz hak getirdi zaten e, geçen haftanın başında e, The Independent gazetesinin çizeri Dave Brown'ın e, çizdiği bir karikatür vardı sanki e, dün geceki Maçın sonucunu e, evet. bilmiş de çizmiş gibi. E, şimdi bu karikatürde e, çok da e, komik bir karikatür aslında. Karikatürde İngiltere Başbakanı Boris Johnson'u on numaralı formasıyla ki son derece doğal on numaralı forma olması sırtında e, rakip karenin karşısında e, müthiş bir şut çıkartırken görüyoruz. O kadar e, sert bir şut ki o şutun sertliğinden Şortu da hafifçe e, aşağı doğru sığrılıyor ve başbakanın oldukça geniş kalçasının işte çatalını net bir şekilde falan seçebiliyoruz <gülüyor> orada. <gülüyor> evet. Fakat ne yazık ki top o kalecinin endişeli bakışları arasında kaleye gireceğine kale direğine çarpıp aynı hızla e, Boris Johnson'un hala açık tuttuğu ağzına doğru yöneliyor. Dün akşamdan bir sahne neredeyse bu. Yani top direği şartlı, e, aynen geri geldi, döndü. E, topu tanıdık değil mi? E, karikatüre bakınca çok tanıdık bir top bu. Bizim o hangi Nengi... renk sizce? <gülüyor> Biliyorum rengini. Yeşil. <gülüyor> Maalesef. Bu sefer Minu. Ha. <gülüyor> evet. <dedi> misin? Evet. <gülüyor> Şaka yapıyorsun. Evet. O çimler günümüzü. yeşil. <gülüyor> top. <Ha. günümüzü. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kimse en sevdiği <gülüyor> <gülüyor> İşte bu şey ön yargı. Ee, tamam ben ön yargı. O kadar emindim ki. Neyse. Ee, fakat e, onun dışında hadi rengi tamam da şekli tat şeklinde yine o e, minik tat şeklindeki o yaratıklardan yani e, bir korona. E, evet. Bir Covid-19 virüsü ve da işte e, Delta neyse doğru başbakanın ağzına, açık ağzına doğru geliyor. E, karikatürcü Dave Brown karikatürünün üzerine de çok önemli bir not düşmüş bence. Bazı insanlar çok aptal demiş. Her şey bitti sanıyorlar. Halbuki değil. İşte haftanın sorusu her şey bitti mi? Her şey bitti çok hoş bir gönderme olmuştu tabii bu arada. Yani Covid'in geri geliyor olması ve her şeyi anarken diye bir cümle yazması. Kesinlikle. Ve bir gönderme oluyor olay. Evet. Bir de gerçekten ikinciye Covid'e yakalanırsa artık bu %100 doğru olacak olay. Ama şu benim Boris Johnson da güzel top oynuyor gerçekten yani şimdi şu karikatüre tekrar bakıyorum müthiş yani şut falan nefis ah bir de bu direkler olmasa evet e, Fransa'da da henüz her şey bitmiş değil kan e, film Festivali e, başladı biliyorsunuz orada da her şey yeni yeniden başlıyor diyebiliyoruz yani Avrupa'nın bu en köklü sinema buluşmalarından biri olan Kampil festivali e, geçen yıl yapılamamıştı. Bu yılda her zaman olduğu gibi yine Mayıs ayında değil Temmuz ayında bu kez yapılıyor daha sıcakta. E, geçen hafta açılışı yapıldı 74. Kampil festivalinin ve bu yıl e, bazı çok önemli değişiklikler de yapılmış. Örneğin sosyal mesafe kuralları gereği kırmızı halının e, boyu küçültülmüş. Böylelikle Kırmızı Halı'ya çıkan ünlülerin sayısı da azaltılmış. E, fakat yine de buna e, rağmen e, eski görkemli günlerini de aratmıyormuş festival. Öyle e, bilgiler geliyor. E, pek çok ünlü Kırmızı Halı'nın üzerinde e, arzendam ediyorlar, yürüyorlar. E, Fransa'da birkaç yıldan beri sürgünde olan e, İran asıllı çok önemli bir karikatürcü o da Man Mana Neestani. Ee, bize bu hafta oldukça hoş bir kırmızı alı görüntüsü e, sunmuş. Karikatürde e, yoğun bir kalabalığın çevrelediği kırmızı alın üzerinde yürümeye çalışan ünlü oyuncuları görüyoruz. Böyle tek tek e, birer ikişer yürüyorlar. E, onların önlerinde de her zamanki gibi çok kalabalık bir gazeteci ordusu var. Fakat bu kalabalık gazeteci ordusunun ve kenarda merakla bekleyen o kalabalık halk topluluğunun, iki, halının iki yanında, e, ilgi odakları nedense halının üzerinde e, yürüyen ünlü aktör ve aktrisler değil, e, bir başka kişi. <gülüyor> hani az önceki karikatürde kalenin direğine çarpıp Boris Johnson'un ağzına doğru e, yönelen bizim minik... E, Şimdi takıldım yeşil diyeceğim Kırmızı mı büyüğü mi? yeşil. yeşil, yeşil, <gülüyor> yeşil, <Ben> yeşil. <gülüyor> Tutturdum. Sağ kırmızıydı. Bu da evet. kırmızı halı üzerinde yeşil. Evet çok güzel bir tezat olmuş gerçekten. Yeşil çimlerin üzerinde kırmızı e, koronamız. Kırmızı halının üstünde de yeşil koronamız. E, buna bir de e, ismini de koymuş. E, mana Neyestani e, bir okla belirtmiş. Sakın yanılmayın e, bu bir delta varyantıymış. Yani anlaşılan Fransa'da da her şeyin bittiğini zanneden e, Day e, aptallarından var herhalde diyeceğim. E, her şeyin bitmediği bir ülkede e, maalesef Afganistan. Amerika Birleşik Devletleri asker, askeri birliklerini Afganistan'dan tamamen çekerken 20 yıl boyunca tercüme, casusluk ve güvenlik gibi alanlarda onlara hizmet veren yerel çalışanları da ülkeden tahliye edeceğini açıklamıştı. Bunlar yaklaşık aileleriyle birlikte 50 bin kişiymiş. Şimdi bu kişilerin geri çekilme sonrası korumasız kalacakları, can güvenlikleri olmayacağı ve Taliban örgütünün kendilerini öldürecekleri söyleniyor. Washington yönetimi ise kendileri için çalışan Afganların tümüne Amerikan vizesi vereceğini açıklamış. Ancak bu kişilerin görevleri gizli olduğundan çoğunun ellerinde söz konusu faaliyetlerini ispatlayacak Herhangi bir belgede yokmuş. Bu da son derece doğal tabii. Bu nedenle de bize işlemleri uzun sürecekmiş. Şimdi çoğu Amerika tercüman bilmiyormuş yani Amerika Birleşik Devletleri kiminle çalıştığını, kaydını tutmamış. Yok, gizli. Çok gizli. Belge yok. Belge yok. Çoğu tercümanmış falan. Fakat işin tuhafı bu tercümanlar, bu kişiler Amerikan askerlerinin askerlerin tamamen çekilmesiyle birlikte Taliban'ın kolaylıkla onların kimliklerini tespit edeceklerini e, tahmin ediyorlar. Hmm. Evet, evet. Nasıl olacaksa. E, son olarak da bu gelişmeler üzerine e, Kongre'de yapılan oturumda Afgan çalışanların e, bu uzun sürecek e, vize sürecinde Vietnam'ın tahliyesinde olduğu gibi e, yıllar önce Guam Adaları veya benzeri bir güvenlik güvenli yerde misafir edilebileceği falan görüşü ortaya çıktı yani orada <gülüyor> ufak bir tehlike var daha sonra konuşuyoruz yeni karikatürlerde çıkacaktır o Guam gibi adalarda da deniz seviyeleri yükseliyor köy seykim değişikliğinden dolayı orada da tehlikedeler yani ama Taliban yok. <gülüyor> Evet, ben... yani. Daha <gülüyor> uzun vadeli bir tehlike yani. Uzun, uzun vadeli. Uzun vadeli de sayılmaz yani. <gülüyor> yani bu adamlar da kaç yaşındadır kim bilir. <gülüyor> Öte yandan Afganistan'da biliyor musunuz 2016'dan bu yana 300'den fazla tercüman öldürülmüş e, Taliban militanları tarafından. Yani... Onun için e, guamadalarına evet, girebiliyoruz. biraz sakat evet. Evet, yani evet, Gazetecilikten evet. sonra dünyanın en tehlikeli ikinci mesleği oluyor herhalde. Çevre aktivizminden sonra bir de. Tercümanlık. Tabii kas... tabii savaş alanları için geçerli. Evet, evet, evet, evet. Tercümanlık. Tercümanlık aynı zamanda casusluk olarak da addeliyor veyahut da e, hainlik olarak da. Evet işte, ihanet olarak. Nasıl şey. görürsün ihanet dedi. dedi yani Şimdi, e, ama esas grup herhalde, yani tercümanların gene vize alması kolaydır. Esas muhbirler vesaire nasıl alacak hiç bilmiyorum o bir, <gülüyor> nasıl kanıtlayacaklar durumu da. Ben muhbirim, ben muhbirim. Evet, değil mi? <gülüyor> <Çünkü> <gülüyor> kanıtlamanızı bekleyecek. <Evet>. Şeydeki konsolosluk. <gülüyor> Hadi bakasın. ötmeniz lazım. O da biraz sıkıntı yaratır. Doğru. Anca fısıldayım. Performans gösterecek ne bileyim yani herhalde bir şekilde kanıtlarlar bilemedim yani. Şimdi Star Tribune gazetesinin karikatürcüsü Steve Sack bu mevcut durumu da şöyle hicvetmiş karikatüründe. Bir Amerikan savaş helikopterini görüyoruz. O Sarp Afganistan dağlarının ortasında uçuyor yükseklerde tabii. Helikopterin açık kapısından içeriden masasının başında oturmakta olan bir bürokrat görüyoruz gözlüklü. Bir, bir bürokrat görüyoruz. Bir de helikopterden aşağı doğru sarkıtılan ip bir merdiven var. O orada tutulmuş. Kendilerini de aşağıdan gelen kurşunlardan korumaya çalışan Afganlar var herhalde. İşte çevirmenler, muhbirler falan filan. Bürokrat aşağı doğru sesleniyor. Afgan çevirmenlerimiz olarak misyonumuzu desteklemek için her şeyi riske attınız. Artık bizden sayılırsınız. Şimdi lütfen evraklarınız hazırlanırken sabredin. Nerede sabrediyorlar? Tabii ki o ilk üstünde ve kurşunların altında, kurşun yağmurunun altında. Ee, bakalım helikopter onları nereye götürecek bu amama, yoksa başka bir yere mi? Sabrın sonu selamet. Evet, selamet. Doğru. Doğru. Peki hala e, programın başında sizi hiç değilse gülümsetecek karikatürler seçtiğimi e, söylemiştim. Henüz günah gülümsetemedim galiba. E, Yok, gülüyoruz. Öyle mi? <gülüyor> ne bileyim belki yani mizah anlayışı e, herkesin farklı olabiliyor. Eee bazı izleyicilerimiz gülümseye, dinleyicilerimiz gülümsememişlerse, gülememişlerse ya da acı acı e, gülümsemişlerse e, tabii onların sorunu belki de onlar uzaylıdır. E, olamaz mı? Olur. Olur tabii. Şimdi e, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin başkanı Bill Nelson, yani NASA'nın başkanı Bill Nelson, evrende insanlardan başka akıllı varlıkların olduğuna inandığını ve bu varlıkların dünya ile iletişime geçeceklerini açıklamış. Resmi bir açıklama bu. NASA'nın dünya dışı yaşama ilişkin çalışmalarını yıllardır sürdürdüğünü aktaran Nelson. Pentagon tarafından geçen ay yayınlanan UFO raporunun gizli versiyonunu da gördüğünü belirterek uzaylıların varlığının açık bir gerçekliğe işaret ettiğini söylemiş. Hmm. Önemli. Ben çok önemli buldum belki e, uzaylılar e, bu afkanları da kurtarabilirler bilemiyorum. Şimdi e, karikatürlerini mix and remix olarak e, imzalayan ve e, 2016 yılında yitirdiğimiz İsveçli e ünlü bir e, sanatçı, e, karikatürcü, Philip Beckölen. E, onun geçen hafta Courier International'de yayınlanan bir karikatürü vardı. Bu konuyla ilintili bulmuşlar, yayınlamışlar. Karikatürde dünyamıza inmekte olan üç tane UFO görüyoruz. Yani uzaylı aracı ve o UFO'ları karşılamaya hazırlanan da iki tane insan var. İşin tuhafı ilginci ikisi de maskeli bu insanların. Demek ki bu karikatür bilmiyoruz. Eski diye düşünüyorum ama yeni de olabilir. Ee, belki Mikser ve imzasıyla çizmeye devam ediyorlardır. Ee, şeyde, Le Mathe Dimanche'da e, çıkıyor bu karikatürler çünkü İsviçre'de. Şimdi e, öndeki kişi e, arkadakine endişesini şöyle dile getiriyor UFO'ları görünce. Umarım diyor mizah duyguları bizimkiyle aynıdır. Uzaylıların... Bir tam şeyim var, korkusun var acaba? Ee, <gülüyor> bilmiyorum. <gülüyor> Bilemedim Özdeş. Bilemedim ama ben e, uzaylıların mizah duygularına güveniyorum açıkçası. İşsiz de... bırakmazlar diyorsunuz. Kesinlikle. Ülününün fizikçi Fermi'nin e, şeyine de inanıyorum ben. Teoremini uzayda zeki insanlar var uzayda zeki insanlar var Ben de Fermi'nin şeyine inanıyorum paradoksu diyorlar buna Fermi paradoksu bayağı e, net olarak eğer zeki ise uzaydakiler insandan uzak durmayı bileceklerdir diye asla zeka yoktu e, vardır ama gelmezler diyor ee, bilemedim yani şey derler zeki insanların mizah duyguları da gelişmiştir derler. Belki o nedenle gelirler Ola, olam, olamayabilir mi? <gülüyor> yok o nedenle gelmezler diyor işte. Fena. Üstelik <gülüyor> bunlara bulaşmayalım diyor. <gülüyor> Ay Allah. Ya gelsinler ya. <gülüyor> gelsinler. Süreyi doldurduk valla. Güzel doldurduk. O zaman ben bol meşeli mizah dolu bir hafta dileyim. Ha Haftanın karikatürü hangisi olacak? Ben sonuncuyu seçtim. Mizah anlayışları, uzaylıların mizah anlayışları bizimkilerle aynı olsun. Aynı Değil mi? Olsun. Evet. Peki. <gülüyor> Benden çok ona güldüm zaten. <gülüyor> evet. Peki, çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın. İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri.